103. Sûre El-Asr Sûresi. Bismillahirrahmanirrahim. Asr'a yemin ederim ki insan gerçekten ziyanın içerisindedir. Bunlardan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.